Ne güzeldir Kabe yolları, hacca giden kervan, ne güzel bir kervandır. Ne hoştur hacca gitmek, umrelere gitmek, Kabe'ye gitmek, ne güzel kervan yolcu They <laughs> have Gidelim ah! Kabe'ye gidelim ah! Kabe'ye gidelim. Kabe'ye. Ah Kabe. Ah ne güzel Kabe. Gidenler gözlerini kapatsınlar. Hiçbir resim orayı anlatamaz. oradan, hadi hemen şuracıktan bir uçak kalkıyor Sen biliyorum gidenler bir tanesi kalmaz şimdi. Çok özledim. Çok özledim orayı. Sen de özledin mi? Bu seni haçda mıydın? Umre'den mi geldin? <Gülüyor> ne güzel değil. İmkanı'yı seyretmek ibadet. Muazzam bir şey. Muhteşem bir şey. Gizemli bir alem. İçinde kayboluyorsun sanki. Ah Resulullah'ın yanı başında olmak. Kokusunu tatmak Ravza'da. Ne güzel bir dinimiz var bizim ya. Ne tatlı bir dinimiz var bizim. Hazreti Ömer Umre'ye gidiyordu. Resulullah'a dedi ki Ya Resulullah. Bir emriniz var mı? Bakın şu dinin güzelliğine, şu güzel peygambere bakın. Ya Ömer! Bizi de duanda unutma ya Ömer! Peygamberin duaya ihtiyacı mı var mı? yok! Ama yok! Peygamberimiz, güzel Peygamberimiz, onun bir sünneti senisi olarak... Gerçekten haçı yaşamadığında yüzey. Ne hoş. Ben ilk haça gittiğimde Rahmetli Esat Çoşan Hoca Efendi İşte bu ya tebaplı bu ya. Onunla beraber olduk. Güzel yaşadım haçı. O yüzden diyorum ki Gidersen Sen de bize dua et olur mu? Bizi de Doğan'da unutma. Çünkü ben sizi unutmadım. Hamburga ne zaman gelmişti en yani son? Ondan sonra ben Umre'ye gittim. <gülüyor> sizi unutmadım. Acırsadın izasında, Bismillahirrahmanirrahim diyerek gidenler bilir niyet ettim. Ya Rabbi dedim. gözyaşı gecelerine gelenler için tavaf ediyorum. Bu tavafımı onların amel defterlerine koy. Onlara hissettir Allah'ım. Kabe'nin kapısına koştum. Mütezemde dualar ve dolanmaz diye. Rabbi diye yalvardım. Allah'ım gözleşi gecelerine buralı, gelenleri buralarını nasip et. Dertlerine deva, borçlarına eda ver, hastalarına şifa Evlatları ile problemleri olanların problemlerini bitir. Anayı babayı evladı birbirinden hiç ayrı olmazsın. Hep beraber yaşasınlar. Olmayanları da evlat olmayanları evlat nasıl? Bütün geceler dua etmeye çalıştım. Sen de beni unutma sakın. Bambaşka yerler oralar. Gidenler biliyor. Gençken git tamam Sakın sonra deme sevgili Gençken git El fırsatı botulunda Hatta her gün Bir euro koy bir kenara Oyna mı diyorsunuz neyse Koy Tamamlandığı zaman git Tamam Kabe'nin yanında Hatırla beni Ağlayacaksın. O güzelliğe dayanamayıp güzellikten ağlayacaksın. O zaman hatırla ve bana dua edin. Bağışlayın, oraları görenlerin derdini deşti. Çok özlediniz değil mi? <Gülüyor> Rahmiyatül Advi diye yollarına düşmüştü artık. Bir merkep satın aldı, bir kervana katıldı. Artık hac yolculuğundaydı. Kadere bakın ki biraz ya gitmiş ya gitmemişlerdi ki Rabia'nın yoldan merkebi bineği ölü verdi. Bineksiz kaldı. Şimdi nasıl gidecek Kabe'ye? Nasıl gidecekti?